Herkes Arifan yayınlarıyla tanışsın diye 3 adet Arifan dergisi ve 1 adet Namaz kılmayanların iki cihanda başlarına gelecek belalar kitabı kargo ücreti dahil 20 lira. Şimdi arayın, hemen sahip olun. Arifan dergisi bir dergi değil, aylık çıkarılan kitap değerinde. 444 18 10 444 18 10. Elhamdülillâh lezî hedâna lehâzâ ve mâ künnâ nehtediyel evlâ hedâna allâh ve at-ıslâmî illâ billâh lekad câet rabbina bilhaq sallu alâ rasuluna muhammed allâhu salli alâ senâ muhammed sallu alâ tabi ve kulûbuna muhammed allâhu salli alâ senâ muhammed ve alâ aleyhü salli alâ şefi'i muhammed Allahum salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ve sahbihi. A'udubillahi el-semi' el-alim minash shaytanir recim. Rabbi a'udubike min emel mazati'ish shayatin wa a'udubike rabbena an yahaturun. Bismillahirrahmanirrahim. fi sabilillah ülâtınlı o beaydi kumbil athelu kattı ve hpsinu. İnnâ Allah yuhbûl muhpsinîn. Sıdık Allahû lâzîm. Allah mufâna bil Quran lâzîm. Vabârık lâna fihi. Alhamdûllâh Rabbil alamin. Istaghfirullah alhayl alquyûm. لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 54 farz ile ilgili dersimiz devam ediyor. 41. farza geldik. Neymiş? Allah Teala'nın kendisine ihsan ettiği maldan Allah Teala'nın yolunda infak etmek. Yani Allah yolunda harcamak. Bu da Efendim 41. farz. Fakat tabii burada anlaşılmasın ki sadaka vermek farzdır gibi, Allah yoluna vermek farzdır. E bu nerede farz olur? E zekat farzdır. Zekat kime farz olur? Nisaba malı olana farz olur. E o zaman işiniz i̇şte hap ne kadardır? 80 küşür gram altındır. İşte zekatla ilgili malumat. İnşallah zekatla ilgili de bir eser hazırlıyoruz. Ee, o da çıkacak inşallah. Ama vakit sorunlarımız var. Allah vakitlerimize bereketler ihsan eylesin.